tıkırdım. Sinirimi alamadım. Artık mermer yemeğe başladı. Mermer. Mermer ha. Evden çıktım. Bastım bir kamyon düzansız geliyor. Ulan dedim bu, bu bir yerde kaza yapacaklar. Ben bunu tutayım lan tuttum kamyonu. tuttum Havaya kaldırmağım ulan. Bir kenara lan ulan. Şöper dedim abi Allah razı olsun be. Sen nereden çıktın ya? Nasıl kaldırdın bu arabayı? Beni nasıl buraya koydun hayatımı kurtardın? Oğlum benim için kamyon nedir ya? Benim için kamyon. Bir dondurmayı nasıl şeye koyuyorsun? Yiyorsun benim kamyon. Benim için kamyon odur odur oğlum. Kamyondan daha fazla dağ şey böyle şeyleri getirin. Var mı benim dünyada benim gibi karatacı, benim gibi şey